151. mektup Bu mektup Mir Mümini Belhi'ye yazılmıştır. Hocalarımızın kadresallahu teala yolunun büyüklüğü ve bu büyüklerin kullandıkları yadi Daşt kelimesinin ne demek olduğu bildirilmektedir. Farisi'nin dediği gibi her ne olursa olsun sevgiliden konuşmak daha tatlı. Yüksek hocamızın yolunda çok söylenilen yadi daştı demek Zat-ı Teala'nın devamlı huzuru, beraberliği demektir. Şun ve itibarat da arada olmaksızın zuhurdur. Eğer huzur olup sonra gayb olursa, yani şun ve itibarat perdeleri aradan kalkar sonra yine araya girerse, bu büyükler böyle şimşek gibi çıkıp hemen kaybolan tecelli zatıya kıymet vermezler. Yadi i Daşt kaybolmayan huzurdur. Yani şun ve itibarat perdelere araya girmeyen hiç kaybolmayan devamlı olan tecelliin zatidir. Yani daşt bu yolun sonunda ihsan edilir. Bu makamda tam olgun fena hasıl olur. Perdeler hiç araya girmez. Perdeler araya girerse huzur kalmaz, kaybolur. Buna yadi daşt denmez. Görülüyor ki bu büyüklerin şuhudu, tamdır ve olgundur. Fenanın olgun olması ve bekanın tam olması da şuhudun olgun ve tam olmasına bağlıdır. 152. mektup. Bu mektup Nakib Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. Resulullah'a itaat, Allahu Teala'ya itaat demek olduğun bildirilmektedir. Cenab-ı Hak'ın İsra Suresi 8. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a itaat etmenin kendisine itaat etmek olduğunu bildiriyor. O halde onun resûlüne itaat edilmedikçe ona itaat edilmiş olmaz. Bunun pek kat'i ve kuvvetli olduğunu bildirmek için ayet-i kerimede elbette muhakkak böyledir buyuruldu ve bazı doğru düşünemeyenlerin bu iki itaati birbirinden ayrı görmelerine meydan bırakmadı. Allahu Teala yine Nisa suresinin kafirler Allahu Teala'nın emirleriyle peygamberlerin emirlerini birbirinden ayırmak istiyor. Yahudiler diyor ki, biz Musa aleyhisselama inanırız, İsa ile Muhammed aleyhisselama inanmayız. Hristiyanlarsa yalnız İsa aleyhisselama inanıp ona haşa, Allahu Teala'nın oğlu diyor. Bu inanışları ve dinleri kıymetsizdir, hepsi kafirdir. Bunların hepsine cehennem azabını, çok acı azapları hazırladık. Mealindeki 129. ayetinde bu iki itaati ayrı görenlerden şikayet buyurmaktadır meşayih kiramdan birkaçı aşk sarhoşu ve kendinden geçtikleri zamanda bu iki itaatin birbirinden ayrı olduğunu gösteren sözler söylemişlerdir. Biri ötekinden daha çok sevdiğini bildirmişlerdir. İşittiğimize göre Sultan Mahmud Gaznevi bütün Asya'ya hakim olduğu zamanda Serkan şehrine yakın gelmişti. Adamlarından birkaçını Harkan'a Şeyh Ebul Harkani Hazretlerinin huzuruna göndermişti. Şeyh Hazretleri'ni yanına çağırmıştı. Şeyh Hazretleri gelmek istemezse Allahu u Teala'ya ve onun Resulü ve siz Müslümanlardan olan amirlere itaat ediniz mealindeki ayet-i kerimeyi kendisine okuyunuz demişti. Sultanın adamları Şeyh Hazretleri'nin gelmek istemediğini görerek bu ayet-i kerimeyi okudular. Şeyh Hazretleri buna karşılık Allahu Teala'nın itaatine o kadar çok dalmış bulunuyorum ki Resul'e itaat etmekten haya ediyorum. Amire itaate vakit nerede buyurdu? Şey Hazretlerinin bu sözü Allahu Teala'nın itaatini Resulülün itaatinden ayrı bildiğinin göstermektedir. Bu söz doğru yoldan ayrılmış olmanın alametidir. Halleri doğru olan büyükler böyle sözler söylemezler. İslamiyetin ve tarikatın ve hakikatin bütün basamaklarında Resulullah'a itaatin Allahu Teala'ya itaat olduğunu bilirler. Resulullah'a itaat ile olmayan Allah'a itaatin delalet, sapıklık olduğuna inanır. Yine işitiyoruz ki Mehene şehrinin şeyhi Şeyh Ebu Sait Ebu hayre oturuyordu. Horosan'daki seyyidlerin büyüklerinden olan Seyyid Ecel de yanlarındaydı. Şuuru yerinde olmayan bir meczup içeri girdi. Şeyh Hazretleri bu meczubu Şeyh Ecel'in üst yanına oturttu. Bu hal seyyide ağır geldi. Şeyh Hazretleri seyyide dönerek Size olan saygımız Resulullah'ı sevdiğimiz içindir. Bu mevzu Allahu Teala'yı sevdiğimiz için yüksek tutuyoruz dedi. Allahu Teala'nın sevgisiyle Resulullah'ın sevgisine ayırt eden böyle sözleri de doğru yolun büyükleri uygun görmezler. Allah sevgisinin Resulullah'a olan sevgiden çok olmasının tarikat sarhoşluğundan ileri geldiğini bilirler. Böyle sözlerin söylenmesine izin vermezler. Şu kadar ki vilayet derecelerinde yükselmiş olanlarda Allahu Teala'nın sevgisi daha çoktur. Peygamberlerin yüksekliğinden bir şeyler edinenlerde Resulullah'ın sevgisi daha çok olmaktadır. Allahu Teala hepimize Resulullah'a itaat etmek nasip eylesin. Çünkü bu itaat Allahu Teala'ya itaat demektir. 153. Mektup Bu mektup meyyan şey, müzemmile yazılmıştır. Masivaya köle olmaktan büsbütün tutulmak, mutlak fenayla olduğu bildirilmektedir. Gönderdiğiniz mektup geldi. Bütün nimetleri gönderen Allahu u Teala'ya hamd ve şükür olsun ki, kendini arayanları sıkıntı ve üzüntü içinde tutmaktadır. Fakat ondan başka şeylere köle olmaktan büsbütün kurtulabilmek için mutlak fenaya kavuşmak lazımdır. Masiva'nın gönül aynasındaki görüntülerini büsbütün yok etmek lazımdır. Masiva Allahu Teala'dan başka her şey demektir. Yani bütün mahluklar demektir. Hiçbir şey bilmemek ve hiçbir şey sevmemek ve Hak Teala'dan başka hiçbir şeyde kalmamak lazımdır. Böyle fena hasıl olmazsan bir şeye kavuşulmaz. Kendini Hak Teala'dan başka bir şeye bağlı sanmazsa da böyle zannetmesi doğru olmaz. Zannetmekte işin doğrusu değişmez. Hallere, makamlara bağlanmak da masivaya gönül vermek demektir. Artık başka şeylere bağlanmanın ne olacağını düşünmelidir. Ayrılığımız uzun sürdü fakat büyük nimettir. Arkadaşlarınız olgun kimselerse onlardan izin almakta niçin gecikiyorsunuz? Eğer olgun değillerse izin almaya ne var? Allah-u razı olmasını düşünmek lazımdır. O razı olunca başkaları da ister razı olsun ister olmasınlar. Onlar razı olmazlarsa ne çıkar? Maksat, dilek yalnız hakta hala olmalıdır. Onunla birlikte her ne olursa olsun güzeldir. Onunla birlikte olmayan her şey olmaz olsun. Farisi'nin dediği gibi, ''Yanağın buradayken sen güle bakıyorsun.'' 154. Mektup Bu mektup yine meyan şeyh mümezzile yazılmıştır. Kendinden geçmek ve kendinde ilerlemek lazım geldiği bildirilmektedir. Hak kendisiyle bulundursun. Bir an başkasına bırakmasın. Yarabbi bizi kendimize bir an bırakma. Bırakırsan helak oluruz. Daha az da bırakırsan yok oluruz. İnsanın başına belaların gelmesine sebep kendine düşkün olmasıdır. Kendi kendisinden kurtulsa Allah-u Teala'dan başka şeylere düşkün olmaktan kurtulur. Puta tapanlar kendilerine tapmaktadırlar. Câsiye suresinin 22. ayetinde mealen, Kendi nefsine tapanları gördün mü buyurdu. Kendini bırak bana gel. Kendinden geçmek farz olduğu gibi kendinde ilerlemek de lazımdır. Çünkü o bu yolculukta bulunabilir. Kendinden dışarıda yapacağın yolculukta bulamazsın. Seyri afaki yani insanın dışındaki yolculuk insanı uzaklaştırır. Şehri enfüsi yani insanın kendinde yaptığı yolculuk aranılana kavuşturur. Şuhu darıyorsan kendindedir. Marifet istiyorsan kendindedir. Hayret yani anlayamayıp şaşırıp kalmak istersen yine kendindedir. İnsanın dışında ayak basacak yer yoktur. Söz nereye uzadı? İyi düşünemeyenler bu sözümü hulul veya birleşmek sanacaklar. Böylece doğru yoldan kayacak delalete düşecekler. Burada hulul, birleşmek küfür olur, iyi bil. Bu makama varmadan, anlamadan önce bunları düşünmek caiz değildir. Allah-u Teala bizi ve sizi razı olduğu yolda bulundursun. Hallerinizi yazınız, çok faydalı olur. Çeşitli bağlantılarınız varsa da bunlardan kurtulunuz. 155. Mektup Bu mektup yine Meyyan Şeyh Müzzem ile yazılmıştır. Kendi aslına dönmesini dilemektedir. Hak kendisiyle bulundursun. Faresinin dediği gibi Allah'tan başka her şeye tapılsa hepsi hiçtir. Yazıklar olsun ol kimseye ki bir hiçledir. Cemazil evvel ayının birinci cuma günü Dehli şehrini dolaşmakta şereflendik. Allah-u Teala dilerse birkaç gün burada kalıp vatanımıza çabuk döneceğiz. Vatan sevgisi da hadisi sahiptir. Zavallı nereye gidecek? Alnı allah Teala'nın iradesine bağlı. Hud suresinin 56. ayetinde mealen, yeryüzünde yürüyenlerin hepsinin alnından tutucudur buyurdu. Nereye kaçılabilir? Zariyat suresinin 50. ayetinde mealen Allahu u koşunuz buyurdu. Ondan yine ona kaçınız demektir. Her ne olursa olsun asıl temel olarak bilmeli, ondan çıkan dalları ona bağlı bilmeli, asla sarılmamalı. Farisi'nin dediği gibi, her ne ki güzeldir Allah sevgisinden başka, hepsi cana zehirdir, şeker bile olsa...